İslami Durgunluğu, İslami Harekete Dönüştüren Şuur uhuvet, 3. Fikriyat Özcan Yıldırım Uhuveti sevgiyle oluşturduktan sonra bir takım yükümlülüklerimizin olduğunu bilmeliyiz. Zira insan, fıtrat olarak tecridi bir yaşam süremez. Sosyal bir varlık olduğu için kendisinin dışında olan diğer insanlarla hayatın herhangi bir alanında bir arada bulunmaktadır. İslam, inancı yönelik temel prensiplerini bizlere açıklarken, bunun yanında sosyal hayata yönelik prensipleri de göz ardı etmemiştir. İslam'ın bu yönü atıl bırakmadığının en açık göstergesi, ilgili naslardır. Zira, tüm insanlara yönelik olan hukukların dahi çiğnenmemesi gerektiğini, Yine söz konusu naslar bize bildirmiştir. Bu haklar genel olduğu için burada herhangi bir inanç ayrımı yoktur. Hatta İslam bu genel hakların bazısını imanın şubelerinden saymıştır. Yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmak gibi. İslam bu genel sosyal hakların yanında müminlere yönelik olan sosyal ve dini hakları da belirlemiştir. Müslümanlara yönelik olan bu hakları yerine getirmek, herkesin ehemmiyet gösterip, idame ettirmeye gayret etmesi gereken bir meseledir. Bugün biz Müslümanların bu haklara her riayet edişimizle beraber, bu dinin sancağını kaldırmak için atılan adımlarda peşi sıra gelecektir. Atacağımız her samimi adım, içselleştireceğimiz her dert, ihlasla yorulmuş her amel, Bizlere nusretin ışıklarını yansıtacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki, Müslümanların üzerimizde bir dizi hakları vardır. Bunları öğrenmekten ziyade, pratize ederken bu öğretileri canlı canlı gözlerimizin önüne getirmeliyiz. Zira insanın en büyük afeti nisyandır. Nisyansa, kişinin kulluğunu, sorumluluğunu unutturup, Allah subhanehu ve teâlâ ile, bağlarını da zayıflatır. Müslüman kardeşim, her ne kadar söylenen sözler, yapılan hatırlatmalar aynı olsa da, bizlere düşen, bu öğretilere ihsan ile itisam etmek, yüreklerimizde tecdidini yapmaktır. Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakları, bu haklar, ülfet bağlarını sağlamlaştıran kaidelerdir. Bizler, Allah ve Resulünün belirlemiş olduğu bu hakları okurken, nefsimize bir dakikalığına dönüp soralım ve nefsimizi sorgu sandalyesine oturtalım. Bu hakları ve adapları ne kadar yerine getiriyorum? Getirirken itina gösteriyor muyum? Göstermiyorsam beni buna iten amil nedir? Hadis kaynaklarında geçen meseleleri her okuyuşumuz, bilgi deposuna birkaç cümle eklemek, Eski bilgilerin tozlarını kaldırıp yenilemek, genel kültür ve muhabbet malzemesi yapmak olmamalıdır. Bilakis her bir bilgi, bizleri donuklaşmış hücrelerimizi ihsanla özdeşleşmiş amellere doğru sürüklemelidir. Selamı yaymak, hasta olduğunda ziyaret etmek, öldüğünde cenazesine katılmak, aksırdığında dua etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Bizleri teşvik ettiği meselelerden birisi de selamdır. Zira bu, cennetin anahtarını elde etmemizi sağlayan unsurlardan birisidir. Aranızda selamı yayın, fakirleri doyurun ve insanlar uykudayken ibadet edin. Böylece selametle cennete girersiniz. Tirmizi Rahman'a ibadet edin, yemek yedirin, Bol selam verin ki, selametle cennete giresiniz. Tirmizi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği, ısrarla yapmaya teşvik ettiği, insanın merhamet kanatlarını kardeşine açmasının göstergelerinden birisi de, hiç şüphesiz ki hasta ziyaretidir. Günümüzde ise Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, adeten, ve ayıplanmamak için yapılan amellerden birisidir. Kardeşlik hukukunun gereği olarak yapılan hasta ziyareti, hangi sebeple olursa olsun, kısa bir anda olsa yapılması gerekir. Kalp inceliğinin göstergesi, cennet bahçelerine atılan adımlardan birisi hasta ziyareti ise, yüzünü cennete yöneltmiş, rağbeti, hırsı bu yöne akan bizlerin bu sünneti yeniden ihya etmesi gerekir. ''Esirleri esaretten kurtarın, açları doyurun, hastaları ziyaret edin.'' Buhari Esaret, Açlık ve Hastalık Üçü de insanın başına gelebilecek olan bir durum olmakla birlikte, ortak vasfı da acziyettir. Kardeşimizin içinde bulunduğu bu durumu gidermek için gösterilen çabaysa, acziyet ve terk edilmişlik hissini hafifletecek, Kardeşlik damlalarını yüreğine serpmeye vesile olacaktır. Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yine 70 bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder. Tirmizi Hasta ziyareti yapan kimse, Allah'ı subhanehu ve Teala sevdiğini, ona doğru gittiğini, ona ihlaslı bir kul olduğunu gösterir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala kıyamet gününde şöyle buyurur: "Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin." Adem oğlu: "Sen alemlerin Rabbi'yken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim?" der. Allah Teala falan kulum hastalandı ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Adem oğlu, beni doyurmanı istedim. Doyurmadın buyurur. Adem oğlu, sen alemlerin Rabb'iyken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala falan kulum senden yiyecek istedi vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin Verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Adem oğlu, senden su istedim, vermedin buyurur. Adem oğlu, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbiyken, ben sana nasıl su verebilirdim? der. Allah Teala, falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. ''Bunu bilmez misin?'' buyurur. Müslim. Allah subhanehu ve Teala hasta ziyaretinin önemini bizlere gösterirken, aynı zamanda bunu kendi yüce zatını ziyaretle bir tutuyor. Durağan kalplerimize bu bile yeterli değil mi? İmam Şafi Rahimehullah, güzel şiirlerinin birisinde şöyle demektedir. ''Dostum hastalandı, hemen ziyaret ettim.'' Ona endişelendim, ben de hasta oldum. Dostum da geldi beni ziyaret etti, yüzüne bakınca da afiyet buldum. Kardeşimizin vefatındaysa, cenazesinin arkasından gitmek, onun üzerimizdeki genel haklar kapsamındadır. Bera İbni Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana,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 Aranızdan bugün kim hasta ziyareti yaptı diye sordu. Ebu Bekir, ben dedi. Bu sefer Resulullah, Bugün aranızdan kim bir cenazede hazır bulundu diye sordu. Yine Ebu Bekir, ben dedi. Yine Nebi, bugün kim bir yoksula yemek yedirdi diye sordu. Ebu Bekir, ben dedi. Nebi, bu hasletler bir kişide bulunduğunda, O kişi mutlaka cennete girer buyurdu. Müslim, Buhari Mazluma Yardım Etmek Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onu kıyamet günü sıkıntılardan korur. Kim Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kişi, arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe, Allah da onun yardımcısı olur. Müslim Müslüman, Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez. Zulmedilmesine de yardımcı olmaz. Kim arkadaşının ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman'ın sıkıntısını kaldırırsa, Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarını kaldırır. Kim Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da kıyamette onun ayıbını örter. Tirmizi bu başlığın altını doldurmak kadar zor bir şey olmasa gerek. Zira mazluma yardım etmek, günümüzün en çok mehcur bırakılan amellerinden bir tanesidir. Allah'ın, Subhanehu ve Teala rahmet ettikleri hariç, bugün aynı itikada sahip olan, aynı yapıda olan birçok kişi, dert edinmeyi dert etmemektedirler. Dert edinen insan, kendisinin meselesini en arkaya atıp, Mazlum olan kardeşinin derdiyle yatıp kalkar Acaba nasıl yapsam da Derdine bir parçada olsa merhem olsam der Benlik değil bizlik duygusu olan kimsedir Kendi sorunlarını ümmet bilincinde eriten kimsedir Önce mazlum esir kardeşim diyendir Mazlumlar onun gözünün nurudur Derdi onun amel için koşturacağı bir yakıtıdır Kimsenin kaline kulak asmaz. Meclisleri hayır üzeredir. Sürekli beni cennete götürecek ameller nelerdir? Bugün kaç tane mazlum kardeşimin işini yaptım ve benzeri soruları kendisine sorar. Yoğunluk, vakitsizlik onların bahanesi arasında değildir. Dert edinmeyen, hamiyet duygusu alınmış, egoları kabarmış kişinin ise ben kelimesi literatöründe taht kurmuştur. Her meselede bir beni vardır. İşin zorluğunda benliğini ortaya atarak iş yapar. Kendisi verilen işe uyacağına, verilen işi ucundan tutacağı hayır amelini kendi egosuna uydurmaya çalışır. Kendisinde sorun varsa ona herkes yardım etmelidir. Edilmezse de şekvanın en kalitelisini yapar. Sürekli aklı kendi kurduğu hedef hayallerindedir. Nasıl olsa birileri yapıyor mantığıyla göbek kaşıma laf ebeli yapmaya da edasındadır. Lafa gelince en takvalısıdır. Fakat amele gelince yoğunluktan kılını kıpırdatmayan vakit bulamayandır. Bahaneleri bitmeyen bilakis bahane bankası oluşturan kimsedir. İslam davasının en zor günlerini yaşamaktayız. Dava terk edilmiş, İslam'ın kelimesi en yüce, en izzetli olması gerekirken bugün maalesef sadece kelimelere sıkışan bir izzet, harflerle yazılan bir hareket var. Kendisini davaya adamış kardeşlerse bundan müstesna, bugün amelde mazlumların derdini dert edindiğini gösterenden çok, sadece ütopyaya sıkıştıranlar çok, geceleri uykusunu bölen Ömerler de yok. Ümmetin sorununu dert etmek, dert ediniyorum, düşünüyorum demek değil, bilakis ben ne yapabilirim diyerek bunun gerektiği doğrultuda hareket etmektir. Örneğin, bir yapı içerisinde bulunan bir kardeşimizin üzerine düşen küçük, büyük ayırt etmeksizin sahada hizmet edeceği görevi yerine getirme gayreti göstermesidir. Asıl afetlerden birisi de yapılan, verilen işin ehemmiyetsiz görülmesidir. Bir kardeşimiz kendisine, ''Ben hangi konuda mazlum kardeşlerime yardım edebilirim? Ümmetin yükünü kaldıran bir yapıya hangi yönden fayda sağlar ve destek veririm? Ağır yükü kaldırmaları için hangi ucundan tutmalıyım?'' diye sorması gerekmez mi? Ağırlığı kaldırmaya çalışan bir yapıya, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyerek köstek olan, her verilen işe işim var'' bahaneciğini klişe yapan, acaba ümmetin kanayan yarasına merhem mi sürmüş, yoksa tuz mu basmıştır? Mü'minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azaları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır. Buhari Her birimiz, bu hadisi aynanın karşısında okumalı, her gün görecek şekilde baş asmalıyız. Ey ham maddesi gaflet ve nisyan olan nefsim! Bu gece sıcak yatağını yatınca, çocuğuna sarılıp okşadığında, ümmetin yetimlerini hatırla. Evine mutlu şekilde girdiğinde, evleri tağutun habis çizmeleriyle dağılan ve her gün esaret ızdırabını, Esirden çok çeken aileleri hatırla. Ümmet için tertemiz kanlarını akıtıp, İslam gemisinin yakıtı yapan yiğitleri ve onların ardında bıraktıklarını hatırla. Parmağın kanıyor da bana ne diyebiliyor musun? Asla. Zira senden bir parça o. Hem de küçük bir parça. Peki nasıl olur da kardeşlerin esaret ve zulümat kahrını çekerken, lisanı haline, bana ne sözlerine slogan yapmışsın diye bir sorguyla baş başa bırakmalı nefsi. Nefis, tüm yönleriyle kulluğuna olumsuz etki ettiği halde nasıl olur da bir kimse onunla muhasebe yapar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in radiyallahu an şehadetini haber vermek için gittiği zaman gözyaşlarından ehliyle konuşamazken Evinde yetimlerini kucağına alıp sevgi ve göz yaşları içerisinde okşarken, etrafımızda kaç yetim, kaç aile var diye sorabildik. Müslümanların bugün ciddi bir şekilde empati terapisine ihtiyacı vardır. Ümmetin fertlerine karşı empati yapmayarak yabanileşen nefislerimizi ümmetçil hale getirme çabasında olmalıyız. Bunu rehabilite etme yöntemi de. Ümmetin derdini yüklenmiş bir yapının cemaatin içerisinde hizmet ehli olmaktır. Su dağıtmayı dahi bu ümmetin işidir diyerek şevkle yapmakla gerçekleşir. İşin herhangi bir ucundan tutmak yerine, işleyişe herhangi bir bahaneden dolayı engel oluyor. Tüm bu ağır yüke bir kilogramda biz ekliyorsak, bu var olan harekete yardımdan ziyade ona set çekmek, yoluna taş koymaktır. Bu da zaten sahabe ahlakının fersah fersah ötesinde bir münafık karakteridir. Şunu da unutmamak gerekir ki İslami hareketin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Kaynak bir su, nasıl ki harici bir suya ihtiyaç duymuyorsa ve bu su kendisinden sürekli sadır oluyorsa İslami harekette böyledir. Ne bizim su dağıtmamıza, yapacağımız küçük işlere ne de ağır sandığımız işlere ihtiyacı var. Asıl muhtaç, fakir ve aciz olan bizleriz. Onlarınsa hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ey insanlar! Siz Allah'a fakir, muhtaç olanlarsınız. Fatır 15 Kardeşliği yeşertmek için insanların birbirine kardeşlik duyguları beslemesi, kendi uzvu gibi görmesi, kendi cehdi gayretiyle gerçekleştirebileceği bir mesele değildir. Zira insanoğlu, kendi nefsine düşkün olarak yaratılmıştır. Farklı insanlarla bir arada bulunmak, kişinin menfaatini zora soktuğu gibi, bu tip ortamlar, kişinin kendi nefsine nedenle düşkün olduğunu ortaya çıkarır. Ortada birbirine zıt olan iki durum söz konusudur. Bir tarafta insan bencil, egosuna düşmüş yaratılmışken, bir tarafta fedakarlık ve benzeri hususlar insandan istenmektedir. Onlar acele olanı istiyorlar. Arkalarındaki ağır bir günü arkalarında bırakıyorlar. İnsan 27 İnsan kendi menfaati acil olduğu için bunu ahirete tercih etmektedir. Zira kendi nefsi için bir şey yapan kişi, bunun karşılığını hemen görür. Fakat kardeşi için yaptığındaysa bunu hemen görmez. İnsanın bu ve benzeri özellikleri kardeşliğin tesisinde bir engeldir. Bir yapının kendi içerisinde kenetlenmesi ve çözülmelerin önüne set çekmesi için birbirine kenetlenmiş bir yapı gibi olması ve hadiste geçtiği gibi bir uzuv gibi olması gerekir. Fıtratı bencillik, menfaatine düşkünlük olan insanın diğer kardeşleriyle sıkı sıkıya bağlı olmasını ise adımlarını düzgün atan bir cemaat yapabilir. Birbirine iki zıt durumda ne yapmamız gerekir? 1- Kardeşlik kendi gayretimizde yapabileceğimiz bir şey değildir. Ancak Allah'ın subhanehu ve Teala kalpleri birbirine ısındırmasıyla olur. Zira insanın tıyneti buna aykırıdır. Kendi kabuğuna çekildiğinde yeniden bencil olur. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz düşman idinizde, O kalplerinizi birleştirdi. O'nun bu nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da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 hikmet sahibidir. Enfal 63 Bu ayetler bunun en büyük delilidir. 2. Fertlere sürekli bu bilinci verip, sözlü ve fiili olarak Allah'a subhanehu ve teâlâ dua edip bu kavramları gündemde tutmalarını sağlamalıyız. Zira bugünün en büyük afetlerinden biri de muayyen tekfir ve benzeri hususlara girip Gündemleri şahıslarla şekillendirerek İslami hareketi hedefinden bilinçli veya bilinçsiz saptırmaktır. Gündem sürekli Allah'ın Subhanehu ve Teala kelimesinin yücelmesi, cennete giden yolları aramak olduğu takdirde bu bilinç yeniden yeşerebilir. Bu sebeple bugün Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken mevzu suni gündemlerdir ki bunun kalini dahi etmemesi bilinçli bir bireyin erdemini gösterir. Kardeşlik Allah'ın Subhanehu ve Teala elinde olan bir olguysa, bunu Allah'tan Subhanehu ve Teala sözlü ve fiili olarak istemeliyiz. Sözlü dua ferdin acziyet ve muhtaç şekilde Allah'tan Subhanehu ve Teala talep etmesi, fiili duaysa Allah'tan talep ettiği şeyi hayata geçirmek için tüm cehdini, performansını ortaya koymasıdır. Yani Allah'tan bizlerin birbirimizi kardeş kılmasını diliyor ve bunu duamıza katıyorsak, yukarıda belirttiğimiz hak ve hukukları da yerine getirmeye çalışacağız ki, ayette geçen ülfet, muahhat, kardeşlik, benliklerimizde vuku bulsun. Allah'ım bizleri birbirimize kardeş kıl. Kardeş kıldığın öncülerimizin yaşantılarını, yaşadığımız karanlık çağda, nefislerimizden kaynaklı kararan yollarımızı aydınlatan birer kandil eyle. Amin. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı, Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.